Adalet Arayışından Sosyal Mühendisliğe Müzik Hazırlayan ve sunanlar Ayşe Çavdar ve İşler Gözay'da Merhabalar, ben Ayşe Çavdar. Açık Radyo'da 94.9'da bir Yasaların Ruhu programıyla daha karşınızdayım. Bu hafta program ortam yok. İşler Savaşır'ın maalesef bir acil toplantısı çıktı ve bizimle olamadı. Yanımda ise İskender Savaşır var. Kendisi psikolog. Ee, onu aslında arada bir... Açık Radyo'da yaptığı başka programlardan da biliyorsunuz zaten. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, seni hangi programlardan biliyorlar? Eskiden karşıdan sesleri yapıyordum. Hı -hı. Şimdi işleri yedekliyorum şimdi yapmakta oldum. <gülüyor> pazar sabahı bak programlandı. <gülüyor> ne güzel. Buna pek yedeklemek denilemez esasında biliyorsunuz. Bu Gezi e, sürecinin başlamasıyla beraber Türkiye hukuk ve adalet kavramlarını ve vicdan kavramlarını yeniden konuşmaya başladı. E, mevzuyu yasalar üzerinden konuşmaktansa bir de biz bu e, hikayeleri konuşurken geziye, oradaki polis şiddetine karşılıklı çatışmaya bakarken acaba bize ne oluyor diye e, tartışmış olacağız. Tam da esasında olayı göbeğinden yakalıyoruz gibi geliyor. Ne dersin? Yasalardan yasaların ruhuna geçeceğiz. Evet yani. yani yasa konuşmayacağız da ruhu konuşacağız bu sefer. Ee, benim merak ettiğim şey şu. Şimdi gezi hikayesi şöyle başladı. Ee, 20-30 genç orada işte ağaçlar kesilmesin diye duruyorlar. Sonra ertesi bir küçük müdahale yiyorlar. Ertesi gün 200 kadar genç orada ağaçlar kesilmesin diye durmaya başlıyorlar. Bir müdahale daha yiyorlar. Ertesi gün 400 kadar genç. Bir, e, tekrar aynı şekilde orada durmaya başlıyorlar ve çadırları yıkılıyor. Ve buna karşı kendini ifade edecekleri bir basın toplantısı yaparken şehrin bütün polislerinin üzerlerine saldırdığını fark ediyorlar. Sonra akşam bir bakıyorlar ki yüz binlerce insan sokaklarda. İnsanlar polise karşı direnmeleri gerektiğini, orada şiddete uğrayabileceklerini bile bile yüz binlerce insan Taksim Meydanı'na ve Gezi Parkı'na geliyor. Yani yasayla karşı karşıya geliyorlar esasında. Yasayla adalet duygusu belki karşı karşıya geliyor. Bu nasıl bir yarılma? Şöyle bir yerden başlayalım. Yasa dediğimiz şey, kural dediğimiz şey... ...sonuç olarak bir yerde yaşamamızı tanzim eden şeylerden biri. Kurallar içerisinde yaşamak. ve Bu konuda psikolojinin söyleyeceği çok fazla şey yok ama... Ee, en gelişkin teorizasyon Piaget'den hareketle bir insanın moral gelişimi üzerine yapılmış bir teorizasyon var. Ve orada baktığımızda kuralları harfiyen uygulama aslında bu moral gelişimin en erken aşamalarından biri. Yani kural budur bu, bunu yaparım. Hı hı. Demek bunun bir sonraki adımı yani bu kurallar ne için var? Bizim bir arada yaşamamızı. ...sağlamak için yani polisle benim de bir arada yaşamamı sağlamak için. Hı hı. Dolayısıyla bunun yerini değerlere bırakmaya başladığını görüyoruz. Bir üst aşama tarifi daha zor bir aşama. Aslında bir tür insan kardeşliği diyebileceğimiz hı hı. bir aşama. Yani kuralı ihlal edenin de benim kardeşim olduğunu görmek bir. Mislisizme oldukça yaklaşmaya başladığımız bir alandan bahsediyoruz. Veyahut genel hümanizme ve... ...eğer insanların olgunlaşması diye bir süreçten bahsedebiliyorsak... ...içinde yaşadığımız evre aslında bunu doğayla yani bu çevrecilik... Hı hı. Kamusal alan talebi. Sadece kamusal, şimdi ağaçlardan bahsediyor. Yani hı hı. bizim bir şekilde aslında dinlerde çok olan bunların da bize emanet edilmiş olduğu... ...bunları da bizim gözetmemiz gerektiği hı. bütün bu kuralların değerlen aslında... ...gözetilmesi gereken bir emanete sahip çıkmakla ilgili oldu dur bir şey şimdi o bakımdan gençlerin çıkışı ve Taksim çevresinde buluşulan şey çok olgun bir idraktan kaynaklanıyor çocukça Burayı değil yani hiç aksine. çocukça değil buna karşı kuralı harfiyen yorumlamakta ısrar eden bir zihniyetle çok daha arkaik e, arkaik her anlamda kullanıyorum hem insan tekil kişinin ruhunun gelişimi açısından arkaik hem çoktan geride toplumsal olarak da yani bir ...gelişmeye, ilerlemeye inanacaksak ki... ...bence sonuçta Hı -hı. inanarak... ...yaşamak zorundayız. Hı -hı. O açıdan da... ...bizi çok daha... ...kaba saba zamanlara geri götüren bir... ...anlayışla karşı karşıya... ...getiriyorlar. Bu işin bir yönü. Bir de tabii... Hı -hı. ...ölçüsüzlükle ilgili bir yan var. Yani bir... ...temel şey... ...şarştı bu senin dediğin yani. Yüz bin kişi de olsa, 300 kişi de olsa da... Olsa ...buna bütün... ...bir karşıdık karşılık verme anlayışı. Ne bileyim bir... Asayiş problemi olarak görelim bunu. Yani Hı -hı. idarenin bakış açısından Hı -hı. bakalım ve bunu bir asayiş problemi olarak görelim. E bunu Çanakkale Savaşı ile karşılaştırmaya başlamak <gülüyor> ciddi bir gerçeklik algısında... ...yani kendi ön kabulleri açısından kendi kendini çelen bir, bir tür... ...yani Hı -hı. kelimeyi peki kullanacağım, psikotik bir duruma Hı -hı. doğru savrulunmaya... ...yani Taksim Gezi'de yaşanan bir... Asayiş problemini Çanakkale Savaşı ile karşılaştırılır mı? Ki bir asayiş probleminden de bahsetmiyoruz esasında. Yani bu insanlar hırsızlık yapmadılar, kimseyi dövmediler. Ee, ne bileyim ben, kamu malına zarar falan da vermediler. Aksine e, kamuya ait olan bir şeyi e, iktidarın e, onaylamadıkları e, bir tasarruftan korumaya çalışıyorlar. Yani kamuyla devlet aynı şeyler değiller sonuçta. Bu demek ki kamular arasında bir anlaşmazlık var ve onlar da bu anlaşmazlıktaki... E, ...kanaatlerini orada durmak suretiyle ifade ediyorlar ve buna e, bir asayiş problemi muamelesi yapıyor bir taraf. Ben öyle söylerken özellikle idarenin bakış Hı -hı. açısına Hı -hı. yerleşerek konuştum. Şimdi kamu benim çok sevdiğim bir kelime değil çünkü biraz çakma bir kelime gibi geliyor bana. Kamudan bizim kastettiğimiz ortak olan alandır. Hepimizin ortak kullanımı için evet. açılmış ortalıktır. Evet. Şimdi oraya gelince politika yapmamız lazım. Yani bu idarenin ve onun etrafında... ...kümelenmiş olan sınıfsal ittifakın... ...seçkinliğinin... Hı hı. ...ve bunun içinde rant... ...rant benklentisinden gözü dönmüş... Hı hı. ...bayağı sivil bazı güçleri de... ...katarak söylüyorum. Hı hı. Bir ortaklık alanı... ...kavramını, bir ortaklaşma... ...bizim ortak yerimiz... ...şeyini... ...mefumunu kaybettiklerini düşünüyorum. Yani bunu... ...çok çeşitli uygulamalar. Bir mülk mahalle, edinme halinde. Mahalle oluyor. kültürünü tamamen berhava etmiş olmalarında da görebiliriz. İstanbul'u... ...Haraç Mezat, her yerini... ...Haraç Mezat, yani orada çok ciddi bir... ...başka politik problem var ve... E, ...yani dolayısıyla... ...idare açısından şöyle bir asayiş problemi gerekiyor. Sen benim özel mülküme saldırdın gibi gözüküyor. Yani ben buradan... <gülüyor> ...gelir beklentim vardı ben buraya. Kışla yapacak, oradan şu kadar gelir beklenti... ...vardı ve sen buna müdahale ettin... ...benim de malımı korumak hakkımdır... Hı hı. ...anlayışıyla yaklaşılıyor... ...ve bunu da üstelik... ...gizlemek için... ...ideolojik bir perde altına almak için... ...bile çok fazla gayret sarf edilmiyor... Hı hı. ...yani... Hı hı. Hı hı. E, ...muhafazakarlıktan bahsediyoruz... E, ...şimdi yeni öğrendim... ...Buhariç Dershanesi işi... Evet. ...yani Fatih'in gemilerini in dediği yere... ...yat limanı yapıp... ...ABM'ye yapıp... Abi, <gülüyor> dur ya bir dur. <gülüyor> tamam peki. Ben gene psikolojiye dönüyorum şimdi. Senin psikoloji şaşmaya başladı. Çünkü peki. bu mevzuları konuşurken. Ee, bir de e, şimdi başbakanda AKP'liler de toplumun önemli bir kesimi de bu paternalistik açıklamaları çok seviyor. Yani işte baba, oğul, devlet, baba işte şeyde çocuklar vesaire falan hani gezide çocuklar. Şimdi bu, bu paternalistik yoldan giderek ben başka bir... Ee, ne diyeyim? Analoji yapıyorum orada. Şimdi iki çocuk vardı, bir itaatkar çocuk, bir itaatkar olmayan çocuk, ee, zıpır çocuk diyelim. Hani bir, bir itaatkar, bir çocuğumuz var, söz dinliyor, bir de zıpır bir çocuk, zıpır bir, bu zıpır çocuk siyaset yapmak için evden kaçtı, ağaçlara sığındı. Ee, onlar onları korurken esasında kendisini ilk defa ifade etmeye çalıştı. Ben şimdi öbür tarafı anlamaya çalışacağım. Evde kalan çocuğun psikolojisini oldu bu konuda? Yani başbakan benim yüzde diyerek damgaladı o çocuğu bir kere. Onu sürekli ne kadar çok evde tuttuğunu bize beyan etti. Belki de hani onu evde tuttuğunu beyan ederek esasında dışarı çıkma potansiyelini işaretliyordu. Şimdi hani yıllardır terapi yapan bir insan olarak evde kalan o çocuğu biraz bize... Ee, ...neler olabileceğini anlatabilir misin? Onun adalet duygusuna neler oldu? Adalet duygusu çok... çünkü ...dumura uğramış çakan... bir yerde yani Hı -hı. bana verilen kurallardan ibarettir adalet. Bu kuralları yerine getirmekten ibarettir. Bu kuralların bir negosyasyon, bir karşılıklı sözleşme sonucu oluştuğuna dair bir idrak geliştireceği aşamaya ulaşmayacaktır. Büyümeyecektir. Delikanlı olarak kalacaktır ve uslu delikanlı olmadığı zamanla da asıl haylazlığı o edecektir. Yani mahalle kapatılığı edecektir. Nasıl bir baba olacağını çok merak edelim. Babanın otoritesini bu kadar mutlaklaştıran bir. bir kesim kendisi hiçbir zaman baba olamaz. Çünkü baba hep başka yerde orada kalmıştır. ...kendi hayatı hakkında söz hakkı olmadı ki... ...bir çocuğun hakkı üzerinde söz hakkı olsun. Tabii, yani babanın yasasını... ...kendi çocuğuna nasıl temsil edecek o? Çünkü kendi yasası olmayacak o. Hı hı. Hiçbir zaman onu içselleştirmiş... ...benimsemiş... Hı hı. ...ve sonuç olarak... ...babam da bir zamanlar çocuktu... ...ben de bir zaman baba olacağım deyip... ...yani bir insanlık sebebenin... ...böyle buluşmuş iki ferdiyiz biz... ...diye babasıyla kendisini... ...hiçbir zaman düşünemeyecek... Hı hı. Dolayısıyla ve bu, bu günümüzde çok gördüğümüz bir şey yani hı hı. insanlar oğlan çocuğu olarak erkekler diyeyim şimdi burada. Hı hı. Oğlan çocuğu olarak kalmaya çok yatkınlar bizim hı hı. toplumda. Bu yani bunun en <gülüyor> dramatik ifadelerinden ve tabii Kurtlar Vadisi dizisinde hı hı. gördüğümüz bir kabadayılık hı hı. yüceltmesi üzerine erkekliği bir tafraya bir racona dünya kurucu olmaya değil bir tafraya bir racona. <gülüyor> indirgemek. <gülüyor> erkeklik bir dünyayı kurmak ve taşımaktır. <gülüyor> Bu da erkeklik diyorum kadınlar alınmasın çünkü tarih böyle işin. Erkekçe o da yaşandı. Bundan sonra başka türlü yaşanabilir ama. <gülüyor> <gülüyor> ee, buna devam edelim. Küçük bir ara verelim. Ee, David Bowie'den dinliyoruz. The Range birazdan yine birlikteyiz. Funny how I start to believe If I were to bleed In sky the man Changes his hands Built by A love. blonde me, babe A blonde Leap beyond, beyond, beyond Blow me down No return Bütün şarkıları olduğu gibi David Bowie'nin The Range'de yarı da kesmiş bulunuyoruz. <gülüyor> e, sözümüzü tamamlayabilmek için e, açık radyodasınız, yasa, yasaların ruhundasınız. E, İskender Savaşır bize e, adalet ve psikoloji arasında bir bağıntı kuruyor gezi süreci bağlamında. Şimdi az önce evdeki çocuğun e, yani hani başbakanın yüzde elli mi evde tutuyorum e, dediği için hani e, parka kaçan e, zıpır çocuğundan kendi paternalistik e, analojisi paralelinde bu analojiyi ben yapıyor değilim sadece onun gibi düşünmeye Allah korusun ama bir müddet <gülüyor> çalışıyorum e, evde ka evden kaçan çocuk kendini ifade etti. Ee, yeni arkadaşlar edindi ve hani bir, bir söz koydu ortaya bir talep bir arzu şimdi artık o talep arzu bu baba tarafından verilir ya da verilmez onun için uğraşmaya devam edecek artık hayatta bir hedefi var. Evde kalan çocuğun babayla özdeşleşmiş bir kişiliği var ve dolayısıyla bu ayrılmayı ve bağımsızlaşmayı bir türlü yaşayamayacak diye anladım ben az önce söylediklerinden. Bir tek özdeşleşmeye itiraz hmm. ederdim. Bu babayla hiçbir zaman özdeşleşmeyecek o. Baba hmm. kar karşısında tabi konumda kalmayı evet. mutlaklaştırmış. O çok daha fenaymış. Yani babayla özdeşleşmek bir gün onun temsil ettiği gibi bir iktidarı ben de temsil edeceğim demek. Evde kalan çocuk bu role hiçbir zaman talip olmuyor. Hmm. Dolayısıyla... Çünkü o tabi olmayı aslında tabii, öğreniyor ve tabii. onu içselleştiriyor. Yani kurallar benim arzumun da ifadesidir. Başkalarının arzusuyla benim arzum arasında bulunmuş bir çözümdür. Bir birlikte yaşama aracıdır gibi düşünmüyor. Kurallar mutlak olarak vardırlar ve onun öznesi hep ötekidir, babadır. Ve o ben hiçbir zaman olmayacağım hı hı. diyor. Dolayısıyla... ...babayla ile çatışmaya girme, bir noktada baba ile çatışmaya girmeden olunlaşılamayacağını artık bunu ezberimiz. Ee, bu çocuk hı hı. ondan kaçan ve onun baba var mı? Bu, başbakanın söylediği kadar uysal bir e, çocuk mu? var mı böyle? Ondan açıkçası tereddütüm var çünkü çok vahim bir tablo bu. Yine de bizim toplumumuzda bir. E, ...çocuklukta direnmek, büyümeye direnme eğiliminin çok güçlü olduğunu ve belki zaman içinde güçlendiğini de <gülüyor> görüyoruz. O bakımdan bir vahamet Faydeli bir eser olarak da görüldü bu zaten. Hani siyasi iktidarlar ve siyasi iktidarların yapılanma biçimleri açısından da anladın. Tabii. Yani hani siyasi partiler yasası da işte baraj da ordunun bu ülke siyaseti üzerindeki etkisi de hep zaten çocuğu çocuk olarak... Evde tutma eğilimini hı hı, işaret ediyordu. Ben bir de babayı kural koyan babanın yani şu anda bu kuralı koyan ve evlatları arasında gene söylüyorum. Bu Tayyip Erdoğan'ın analojisi benim değil. Evlatlar arasında böyle bir e, ayrım yapan bu babanın psikolojisi hakkında da azıcık konuşmak istiyorum. Nasıl kurallar koyuyor ve bu kurallarla başı nasıl bir e, ilişki içerisinde dertte de demeyeceğim. Hı hı. Ya ben mesleğimi çok seviyorum ama çok fazla da önemli. Tamam. haddini bilmesini hı hı. gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla medyadan yansıyan e, tezahüllerden hareketle psikolojik tahlil yapmak genellikle kötü sonuçlar verir. verir. Ve tercih etmediğim bir yöntemdir. Başbakanın yapıp ettiklerinin arkasında ne tür hesaplar yatıyor? Bizim anlamadığımız ne tür pazarlıklar hı hı. gidiyor? Kime gizli mesajlar hı hı. veriyor? Yani bize bir şey söylerken başka birine Şimdi bunlar kapalı rejimlerin çok tipik tezahürlidir ama açık demokrasilerde de bu böyle. Hı hı. Seçkinler arasındaki diyaloğu biz çok az kulak misafiri olabiliriz. Dolayısıyla bir sürü ihtiyat payım var ama... ...açıkçası sergilediği tablo o kadar vahim hı hı. Al, boyutlar almaya başladı ki... ...yani bir şekilde... ...yani sükunetini kaybetmiş, kendisini... Hı hı. Dürtülerine teslim etmiş. İçinden fazla içinden geldiği gibi bir davranan ani öfkeleriyle. E, kontrolden çıkmış. Kontrolden nefsine hakim olma yeteneğini kaybetmiş. Hı hı. Birinle karşı karşıyayız duygusunu yaratıyor yani. Hı hı. Bir ehliyet sorunu karşısında mıyız diye... Sormadan ne demiyor Şöyle aslında. bir şey yapıyor sanki e, şeyi e, ne zaman sokak sakinleşmeye çalışsa hani böyle sakinleşmeye karar verse yeni bir açıklamayla bir de e, hep aynı açıklamayı yapıyor esasında ama ses tonunu biraz daha yükselterek sanki aklı selimle düşünmemize izin vermiyormuş gibi bir his var içimde sen ne diyorsun? Çok haklısın büyük bir ihtimalle. Bunun işte iki türlü açıklaması olabilir. Bizim bilmediğimiz bir hesabı olabilir ve çatışmanın onu e, daha güçlendireceğini düşünüyor olabilir. Yani hı hı. onu alaşağı etme ihtimali olan ve böyle iktidar ortaklığı olabilir. Hı hı. Sokaktaki kalabalık dışında başbakanın gününü tükettiğini düşünen başka i̇nsanlar. iktidar adayları olan insanlar, gruplar... Hı hı. ...AKP içinde ya da onun yandaşları arasında böyle bir <gülüyor> gerginlik olabilir. Bu bir ihtimal. <gülüyor> öteki bir, öteki ihtimal... ...yani artık çözülme halinde olan bir egodan bahsediyor olmamız... ...ve onun <gülüyor> sükunet egonun içinde rahat edeceği yerdir. Yani <gülüyor> onun artık tamamen o <gülüyor> çatışmadan beslenen bir yapıya doğru dönüşme <gülüyor> <gülüyor> ihtimalinden bahsediyoruz. Da. Eyvah eyvah. Hı -hı. Yani aslında sonuç olarak iki açıklama ortak bir yere doğru çıkıyor. Hı -hı. Yani çözüm üretmekten çok çatışma halinin sürekliliği beni ayakta tutacaktır. Benim bu halimi ayakta tutacaktır. Yani bu durumu çözülmesi gereken bir sorun değil. Benim e ben hayatiyetime ancak bu uzlaşmazlığa borçluyum. Aslında krizden fırsat üretme... Ee, ...psikolojisine de bayağı uyuyor. Bu hükümetin başından beri krizleri fırsata dönüştürme e, anlamında bir reaksiyonu vardı. Çeşitli açmazlar karşısında. Bu biraz büyükçe bir açmaz. Büyükçe bir açmaz ve burada... ...yani o krizleri fırsata dönüştürürken... ...bu hükümet kendi tabanıyla birlikte davranıyordu. Hı hı. Ee, bir şekilde çok uzun süre toplumsal nimetlerden, rantlardan... Hı hı. ...dışlanmış bazı kesimlerin ortak arzusunu... ...çok popüler bir tabana dayanıyordu bu hükümet... Hı hı. Şimdi bu krizden böyle bir fırsat çıkarma eğiliminin o tabanın arzularını artık yansıttınız sanmıyorum. O zaman bu defa kolektif adalet duygusundan bahsetmemiz gerekecek. Az da vaktimiz kaldı o yüzden ben sözü sana bırakacağım. Şimdi mevcut halin patolojisinden bahsettik. E, tarihsel olarak e, ve hani e, senin psikoloji background'unla... E, bir toplum adaletin tecellisinden ne anlar? Ee, bunu ideal olarak nasıl tarif edebiliriz? Adalet bir toplum için, bu tecelli bir toplum için ne ifade eder? Bunu söyleyebilir misin? Tarihçilerin çok kullandığı bir kavram vardır. Ben de önemsedim. Geleneksel toplumların bir ahlaki moral ekonomi dedikleri bir ahlaki iktisadı vardır. Bu her zaman açık kuralları dile gelmese de bunun yapılır bu yapılmaz duygusuyla... ...ve hesaba kitabı muhasebesi yapılmayacak bir hı hı. ekonomidir bu vicdana yaslanır. Modernleşmeyle bu vicdan aşınmaya başlar. Hı hı. Şimdi bu mutlak olarak aşındığını iddia eden teorisyenler var ama... ...bunun doğru olmadığını bil, biliyoruz. Ve AKP'yi iktidaya taşıyan hı hı. E, kolektivite içinde... ...sınıfsal ittifaklar, halk çoğunluğu içinde... ...bu vicdanın hı hı. çok önemli bir yeri vardı. Onların şimdi bunu kaldırabileceğini... ...şu anda yaşanmakta olanları kaldırabildiklerini... ...ve AKP iktidarının almış olduğu... Hı hı. ...tamahkarlığı... Hı hı. ...bir... E, ...ortak olanı... ...ortaklığını tamamen inkar etme halini... ...onların kaldırabileceklerini sanmıyorum Ve bunun çok eğilimli gözü... ...onların çevresinden gelen bir... ...lafı hatırlatayım. Yani Mücahitlikten müteahhitliğe... Hı hı. ...lafı... ...bu geziden çok önce çıkmış bir laf... ...ve çok şey anlatıyor... Hı hı. Yani hep beraber yani bunu derken vicdansız bunlar derken yalnız Gezi de bir ara <gülüyor> Gezi söylemi değil bu, bu. <gülüyor> korkarım. Bir de adaletle intikam galiba karışıyor biraz e, bu son hikayede. Yani e, 28 Şubat sonrasında gerçekleşen bir iktidarın bir adaleti sağlamak, adaleti tecelli ettirmek üzere bu kadar şiddetli bir söylem üretmesi. Adaletle intikam arasında hani bir kafa karışıklığı olduğu Var fikri. o çok açık ha -ha. ama bu şimdiye kadar bir takım seçkin aydınların tırnak içinde Hı -hı. kullanıyorum. Aklı evvelde diyebilirim. <Gülüyor> yani revanşizmi bir adalet talebiyle karıştırmak daha ziyade onlarda hükümet bu yola gitmemeye özen gösteriyor. Ha ya yani. onu söyleyecektim. Bu e, Tayyip Erdoğan ve etrafındaki insanların değil, daha çok onlara bir çevredeki şeyden, çemberden, işte gazetelerden, televizyonlardan, işte konuştukları yazdıkları yerlerden destek veren. Hı -hı. E, ...ne diyeyim, kale, ehli kalemle var? Kalem evet. erbabında var gibi. Ama şimdi yani. başbakanın söylemi buna çok yaklaşmaya başladı. 28 <gülüyor> Şubat'ta neredeydiniz falan gibi. Biraz birbirlerini dolduruşa getiriyor olabilirler belki. Evet, yani <gülüyor> çok fazla. Oysa şunu çok net söyleyebiliriz, adalet intikamı bırakıldığı yerde başlar. <gülüyor> yani tarihsel olarak da, bireysel olarak da, psikolojik olarak da... ...intikam hakkını <gülüyor> bir başkasına... Teslim ettiğimiz yerde hukuk, adalet, hepsi bütün onunsyonlar üçüncü şahsın devreye Hı -hı. girmesiyle yasanın devreye girmesiyle başlar. İntikam adalet değildir. Hı -hı. Hı -hı. Yani bunu karıştırmak. E ama bu kadar güçlü bir iktidar bunu e, nasıl yapacak diye diyor. Burada iktidarın çıkması ve açması herhalde. Yani hani kendi intikamını almayı. Bir başkasına nasıl bırakacak bu kadar güçlü bir iktidar? Yani <gülüyor> ve o başkası onun intikamından kendi vicdanını nasıl bağımsızlaştıracak? Saz meşenin hikayesini mi anlatayım şimdi? Lütfen. İşte koca bir fırtına çıkmış. Meşe yanında duran Saz'a ben sen sefil Saz ne kadar beyhude bir varmışsın. Var demiş ben meşe korkmuş güçlüyüm diye. Sonra bir fırtına çıkmış. Hı hı. Meşe göğüs geldikçe gelmiş. Saz yerlerde. Hı hı. Ama fırtınayı giderek attıkça meşe devrilmiş. Katına bitince saz tekrar ayağa kalkmış. Güçlü iktidar nedir? meşenin kimidir Sazın hareket etmesini bilen, ortama uyum göstermesini bilen. Şimdi insani terimlere çevirebilirim. Güçlülük zorbalık mıdır, şefkat midir? E, i̇ktidar deneyimi de galiba bu türden tanımlara ilişkin algıyı, manayı biraz kırıyor olabilir. Yani hani on sene iktidarda kalan biri, on sene her dediği olan biri, e, biri sonra hayır dediğinde birazcık hani bocalıyor da olabilir. Ne dersin? Böyle iddialar var. Yani bu kadar özellikle bireysel düzeyde iş dünyasından bile örnek verebiliriz. Hı -hı. Ee, ben yap, yaptığım işler dedi bana bile yapılmış bir bu. öndedir. Hiçbir zaman o kadar öyle bir iktidar sahibi olmadım ama on yılla sınırla kendini Lafını çok duyarım ben yani aynı işi on yıl yapıp orada yükselince sonunda deforme olmaya başlarsın. Hı hı. Terk etmeyi bil hı hı. lafı çok duyduğumuz bir şeydir. Yani bunu özel alanda hem özel piyasada bu kadar duyduğumuz şey herhalde evet. ülke yönetimi gibi bir şey söz konusu olduğunda... Hı hı. Bir hayli karmaşık sonuçlara sebep olabilir. İskender Savaşı'ya çok teşekkür ediyoruz. Zaten, ee, bu arada bayilerinize gidip dalgın sular alırsanız e, beni ve İskender Savaşı'yı çok mutlu etmiş olursunuz. İşte on yıl sonra bırak dedikleri şey o dalgın sular <gülüyor> <gülüyor> <Bırakmayı gülüyor> Ama bil. uykuya, uykuya e, daldırıp dalgın sular bir çizgi roman projesi. E, gidip bayiden alın ve öyle şey yapın. Çünkü şu anda yazıların ruhunun böyle bir vakti kalmadı size <gülüyor> dalgın sular. E, reklamı yapamayacağım ne yazık ki. E, İskender'in çok benim azıcık e, emeğim olan ama çok geniş bir ekip tarafından yapılan, tam da bugünlerin ruhuna uygun bir e, çizgi roman projesi deyip tizimi atmış olayım. Siz de gidin hakikaten bir bayenizden alın. Yasaların Ruhu bu haftada sona erdi. Gelecek hafta e, sitemle söyleyeyim. Umarım işlerle beraber bu programı yapıyor olacağız yeniden. İyi haftalar efendim. İyi haftalar, teşekkürler. Yasaların Ruhu Adalet Arayışından Sosyal Mühendisliğe Hazırlayan ve sunanlar Ayşe Çavdar ve İşler Gözay'dır. Açık Radyo program destekçisi olun.